Bismillahirrahmanirrahim. İnşikak Suresi Bu da Mekki surelerdendir 1'den 15'e kadar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığı zaman Rabbına boyun eğdiğinde ki o zaten boyun eğecektir. Yer düzeltildiği zaman, içinde olanları dışarı atıp boşaldığı zaman, Ve Rabbine boyun eğdiğindeki O boyun eğecektir. Ey insan, Sen Rabbin için çalışıp çabaladın, Nihayet ona kavuşacaksın. Kimin de kitabı sağından verilirse, Kolayca bir hesap ile muhasebe edilecektir. Ve ailesine de sevinçli olarak dönecektir. Ama kimin de kitabı arkasından verilirse, Derhal helakını temenni edecektir. Ve çılgın aleve girecektir. Çünkü o ailesi içindeyken şımarıktı. O hiç dönmeyeceğini sandı. Hayır, muhakkak Rab bunu görmekteydi evet Rabbimiz Subhanohu ve Teala burada da kıyametin kopuşundan bahsediyor Rabbuna boyun eğdiğinde Rabbunu dinleyip emrine itaat ettiğinde ve Rabbunun buyruğu doğrultusunda yarılma emrini yerine getirdiğinde o zaten boyun eğecektir onun Rabbuna Rabbunun emrine boyun eğmesi hakkıdır çünkü senin Rabbın Karşı konulamayan ve alt edilemeyen yücelerin yücesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, Kıyamet günü olduğunda Allah yeri pamuk sergisi gibi serer buyuruyor. Öyle ki insanlardan her bir ferdin ancak iki ayağını koyacağı kadar yeri bulunur. Bu sırada Rahman'ın sağından ilk çağrılan ben ve Cibril oluruz. Allah'a and ki Cibril onu daha önce görmemiştir. Ben derim ki ey Rabbim bu Cibril bana bildirdi ki sen onu Cibril'i bana elçi olarak göndermişsin. Aziz ve Celil olan Allah buyurur ki doğru söylemiş. Sonra ben şefaat eder ve derim ki ey Rabbim dünyanın her tarafında kulların sana kulluk ettiler. İşte bu makamı Mahmut'tur evet içinde olanları dışına atıp boşaldığı zaman yani artık kabirlerini boşalıp insanların mahşerde toplandığı zaman ey insan sen Rabbin için çalışıp çabaladın Rabbin için koştun ve pek çok işler yaptın nihayet ona kavuşacaksın Nihayet sen yaptığın iyilik ve kötülükle karşı karşıya geleceksin. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Cibril bana şöyle dedi demiştir. Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak ki öleceksin. Dilediğin kadar sev, muhakkak ki ondan ayrılacaksın. İstediğin gibi amel et, muhakkak ona kavuşacaksın. Evet. Allah bizleri hayırda yarıştırsın. Allah subhanahu ve teala bizleri İslam'da sabit kılsın. Habir azabından, cehennem azabından, deccalın şerrinden, dünyadaki her şeyin kötülüğünden bizleri korusun. Amel defteri sağ tarafından, önünden verilenlerden eylesin. Hesabı kolay, mizanda sevabı ağır olanlardan eylesin. Orada bizleri müflis durumuna düşürmesin. 16'dan 25'e kadar an ederim o şafağa, geceye ve derleyip topladığı şeye ve toplu hale geldiğinde aya. Muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. Öyleyse ne oluyor onlara da inanmıyorlar. Ve Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Bilakis o küfredenler yalan diyorlar. Halbuki Allah onların sakladıklarını en iyi bilendir. Onlara elin bir azabı müjdeler. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesna onlara bitip tükenmeyen bir ecir vardır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da kıyamet günü insanların derleyip toplanıp geleceklerini ve orada hiç kimsenin zerre kadar haksızlığa uğramayacağını, kıyametin gününün hak olduğunu, öyleyse insanlara ne oluyor da ona inanmıyorlar, ne oluyor da ona inanmıyorlar, ne oluyor da Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar, evet, Allah'a, Resul'una, ahiret gününe imandan alıkoyan şey nedir diyor Allah bu soruları düşünen, hakkıyla tasdik eden, iman edip salih amel işleyen ve kalpleri sadece Allah korkusuyla dolan o sanlı kulların arasına bizleri de koysun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus.